Amerika'da doğdum 1945'te, Maine ihaletinde. Dört çocuğum var, hepsi büyük. En büyük kızımın iki çocuğu var. Onlar da büyük. Biri inşallah yakında evlenecek. Diğer yani çocuklar ama Amerika'da hepsi dağınık orada. Kuzenlerim, onlar da dağınık. Texas'ta da var, da Massachusetts'a var. Missouri'de de var, yani çok dağınık, hep. Evet. En dağınık benim. <gülüyor> <gülüyor> Ve birçok bir uh, iyalette oturdum, lisansı için Massachusetts'e gittim. Ve 4 sene sonra lisans aldıktan sonra Türkiye'ye geldik. Uh, ben Ürgüp'e tayin oldum, İngilizce öğretmeni olarak, Ürgüp ortakolunda. Ve hanım Tayshir Kalas'ta gitti. Bir sene orada kaldık. Ve ondan sonra evlendikten sonra e, dünümüz örgüpte oldu ve orada da bir tayin oldu. E, ama iki sene doldurduk ve tayin başka yere çıktı. İran'a gittik. İran'ın Azerbaycan'ına, Hoya şehrine. Van'a yakın bir yer. İki sene orada kaldık. Danışman ve öğretmen olarak. Ondan sonra Tebriz Üniversitesi'ne tayin olduk. Ve oraya gittik. Üç sene kaldık. Ve birçok yani Türk ve Azerice parçaları bildiğim için Türk olmak istedim. Ve İndiyan Üniversitesi'ne gittim. Üç sene orada ders okudum, li, uh, uh, yüksek lisans aldım ve doktora başladım ve araştırma için, tezimi yazmak için uh, İstanbul'a gelmek istedim. Yalnız izin çıkmadığım için evvela İran'a gittik yine ve birkaç yani bir sene bekledik ve Mart ayında nihayetinde izinimiz hazırladı İstanbul'da yani İçişleri Bakanlığından ve İstanbul'a geldik ve araştırmama başladım. Özellikle Süleymaniye Kütüphanesinde. Ondan sonra şeyde Topkapı Sarayı'nın Kütüphanesinde, Ulûsmane Kütüphanesinde, üniversite Kütüphanesinde ve en sonunda şey Baş, baş, ...başbakanlık arşivinde o zaman Babel Ali tarafındaydı. Amerika'da filoloji okumuş. Seneler sonra İran'da çalışıyor. Ve orada da birçok tecrübe elde ediyor. Sadece Türkçe değil aynı zamanda Arapçası, Farsçası var. Doktora çalışmaları zamanında Süleymaniye Kütüphanesinde çalıştığını söylemişti. Çoğu kişinin çalışmadığı konuları Türklerle ilgili, Osmanlı ile ilgili çalışmadığı konuları William Hoca çalışmış. Türk kültürüne karşı olan sevgisi ve ilgisi, Osmanlı kültürüne karşı olan sevgisi ve ilgisi çok eskilere dayanıyor. İstanbul'da tabi bir, bir gün pazar, pazarda pazar gününde bir sorum vardı kimseden soramadım yani kötü panik kapalıydı ve onun için beyaz camine gittim ve ikinci namazı kılınıyordu hoca namazdan çıkınca ofisine gittim ve soru sordum ki bu parça bu cümle Kur'an'dan mı şey hadisten mi mesallarından mı öyle söyledim sordum o dedi ki Kur'an'dan değil hadisten galiba değil ama herhalde mesal. ve ve ondan sonra şey başka bir bana sormayarak bir şey söyledi Dedi ki, sen Müslüman olursanız, seninle çok Müslüman olurlar. Çok şaşırdım. Bunu düş hiç düşünmedim. Birkaç gün sonra, yani üçüncü senedeki, bursum bitiyordu. İş bulmalıydım. Ve Suriye Arabistan'da bir ilan gördüm. Ve hanıma söyledim ki oraya gidelim. Ders verelim Sübhulabistan'da. Ve o dedi ki delisiniz. Baban Hristiyan, annem Yahudi. Gidemezsiniz oraya. Ben dedim ki hey, ben Müslüman olacağım. Sabahleyin dediğim hanıma ben bugün İstanbul Müslümanına gireceğim. Ve şehadet söyleyeceğim. Müslüman olacağım. Benimle gelmek istiyor musunuz? Diye sordum. O dedi ki. Böylece var bir de, yanasanı bekliyordu. Ve <laughs> <gülüyor> hey, hey, o gün, komşu yana gittik ve Müslüman olduk. O seksen birde, o zaman Müslüman olduk insanlara yakın, yardımsever, kişiliği herkesi çok yakından etkileyen bir unsur. hani hepimizin aklında nasıl bir Müslüman, insan olmalı? Bir Müslüman nasıl olur? sorusunun cevabı işte güler yüzlü, insanlara dost doğru yaklaşan, zihninin arkasında farklı fikirleri olmayan, nifak etmeyen, bu insani değerleri gönülden yaşa taşıyan ve yansıtan bir insan. Davuto Tabi bunların da ötesinde asıl insanı etkileyici boyutu Davut Hoca'nın tamamen İslamiyeti kendisinin merak edip, tanıyıp ve seçmiş olması. Benim Amerika'da hocam Türk idi, İlhan Başböz, meşhur bir folklorcu. O sonra dedi ki, Müslüman oldunuz, tebrik ederim ama hayatın daha zor oldu. Hakiki <gülüyor> doğru söyledi, doğru <gülüyor> söyledi. Amerika'da işin üç sene sonra kapandı. Müslüman olduğum için öğrendiler. Ve onun işini aldı. Arabistan'a dün, Arabistan'a gittik, uzun kaldık orada. Hamdolsun iş buldum Suudi Arabistan'da, 87'de. Ve uzun yollar kaldık orada, Riyad'da, Melk Saud Üniversitesi'nde. Ondan sonra El-Kasim Kuzey'e gittik orada 10 sene daha. Yani toplam yirmi üç buçuk sene kaldık orada. Ben oradayken, Riyad'dayken arkadaşım vardı ve onun adı Dr. Mani Hamad Al-Johani. O uh, şey, World Assembly of Muslim Youth başkanıydı ve beni davet etti ki uh, Muhammed Marmadık Piktol'un tercümesini sadeleştirelim diye teklif etti. Ve başladım bu işe. Onun yanına gittim de ve söyledim ki biz bu onun çevirini hepsini sadeleştirelim ve yeni bir çeviri yapalım. Ve beraber çalıştık. On senelik çalıştık. Ve Maalesef o trafik kazasında öldürüldü ve tek başına işe devam ettim. Ama onun müessesinden bu neşr oldu. Bu tabi gayr Müslümanlar için yani Müslüman olmayanlara yazdım. Sade sade bir çeviridir. Yani anlaşılsın, hem çok okumayan Amerikalılar için, İngiltereler için hem de ikinci dil olarak İngilizce de bilenlere yazdım. Yani zor dilde değil, sadedir. Ve yani bu İslam'a davet için yazdım. 2012'de bu sona erdi iş. Ve neşe oldu Suriye-Rabistan'da. Tabi İslam ve Kur'an diğer dinlere ve yazıları kabul eder ve birbirine benziyor çok aynı uh, kon aynı şey uh, yerden geldiler tabi Allah'tan her üçü durdu. Uh, ama Kur'an en mantıklı hem yani hem hem de çok güzel okurken yani onun güzelliğini anlarsınız, takdir edebilirsiniz. Ondan sonra kolay uh, ezberlenir. Diğer kitaplara böyle değil. Uh, diğer dinler İslam'a kabul edemezler ama biz Yahudiliği, uh, Hristiyanlığı kabul ederiz. İslam peygamberimiz mühim bize. Musa peygamber muhim bize ve bu bana çok uygun geliyor. Yani üçünde doğruluk var ama en çok Kur'an'da ve hem de peygamberimiz Hazreti Muhammed çok iyi bir mesaledir, örnektir ve onun hadisleri o da çok muhim bize. Diğer dinlerde böyle yani, yani bilgi var, öğretim var ama güvenli, güvenli kaynakları yok böyle. Yani Kur'an çok güvenli, kim topladı, kim yazı olarak yaptı nasıl bize geldi? bellidir. Top, Topkapı Sarayı'nda bile Osmanlı'nın yaptığı nusası var. Ve Taşkent'e de var ama Topkapı Sarayı'nda var. Bile Hazreti Ali'nin el yazısı ile nusası var Topkapı Sarayı'nda. Ve yani Kur'an metni güvenilir. Yer yazılara, yani uh, İncil ve uh, Tevrat o kadar güvenilmez. Çünkü yani ki nereden, kimin eline geçti, bilmiyoruz kim değiştirdiğini, nasıl değiştirdik yaptılar, bilmiyoruz. Ama ve hadisler bile, yani Hz. i̇bn Mus uh, ibn Muslim ve uh, Bukhari, Diğerlerde de var onlar güvenilir toplatı topladıkları um, eledeler ele, ele H Peygamberimizmin hadisleri onlar da güvenilir diğer dinde böyle bir koleksiyon yok ki um, önim var öğretim var diğer le, dinlerde ama mukayesi edemezsiniz İslam daha üstündür bu Kur'an-ı Kerim'den etkilenerek ve orada öğrendikleriyle, terkin edilenlerle, Kur'an-ı Kerim'de terkin edilenlerle tamamen alışılagelmiş ve annesinden, babasından, tüm ailesinden, tüm topraklarından öğretile gelmiş olan dinini değiştirmesi ve İslamiyeti seçmesinin ben çok çok daha farklı bir anlam oluşturduğunu, ürettiğini düşünüyorum. problemlerimiz var tabi um, ve inşallah inşallah inşallah düzeltebiliriz Orta çok bozuldu. Yalnız Türkiye um, biraz sakin ve Türkler elleri açıktır. 4 milyon Suriyeli var. burada Başka memleket Böyle iş yapar mı? Hiç yok dünyada. Türkiye ürnek oldu ve çok hoşuma gidiyor. Biz çok sevap kazanırız bu işte. Avrupa xenofobik oldu son senelerde. Ve bile İngiltere Avrupa birliğinden çıkıyor. Neden? Xenofobi. Onlar yabancı İngiltere'ye gelmesin diye çıkıyorlar. Müslüman özellikle galiba. Sabır lazım İslamofobiye için. Tabi diğer dinler, Hristiyanlık, Yahudilik yani onlar ölüyorlar aslında. Yani biz Yahudi'yiz diye söylüyorlar Yahudiler. Hristiyanlar da aynı şey söyler ama kilise gitmiyorlar, tapınakı, tamarklara gitmiyorlar ki ve inanmıyorlar bile. Ama İslam böyle değil. Müslümanlarda Müslümanlar çoktur, belki namaz kılanlarda azalıyor ama diğer dinler gibi değil. Yine İslam kuvvetlidir, güçlüdür ve fikirlerimiz güçlü. Ve ondan korkuyorlar. Dinimiz güçlü, kuvvetli, mantıklı. Kitabımız güvenli. Yaklaşık 9 yıldır Davut hocamızı tanıyan ve bilen biri olarak onun İslamiyet'in hem iyi insan olmakla ilgili ahlaki boyutlarını hem de amelle ilgili olan boyutlarını her yönüyle yaşadığına şahidim. Allah hepimize onun gibi bir takva İslamiyet hikayesi nasip etsin inşallah. Onda oradaki işim bitince 65 oldum orada en son yaş, çalışmak için. Um, hamdolsun, Müjde Üniversitesi'nin rektörü bana iş teklif etti, kabul ettim tabi. <gülüyor> ve tamamen geldik, evimize yerleştik ve o zamandan beri burada Burada oturuyoruz, çalışıyoruz ve inşallah bu son durak, <gülüyor> son durak, evimize mezarlık yakın, hastaneye de yakın, her şey, her şey uygun, çok güzel bir yer, Düz de güzel, Akşakoca daha güzel ve Türkiye çok hoşumuz geliyor, çok seviyorum. Dört ıı, sene önce vatandaş oldum. Hanım iki sene sonra vatandaş oldu. Katık, Amerika gitmeyeceğiz. Burak, yerimizdir. vatandaşımızdır. başımızdır. Vatanımız Türkiye.